Markos, 14. bölüm. Fısıh ve mayasız ekmek bayramına iki gün kalmıştı. Başkahinlerle din bilginleri İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmenin bir yolunu arıyorlardı. Bayramda olmasın yoksa halk arasında kargaşalık çıkar diyorlardı. İsa, Beytanya'da cüzamlı Simon'un evinde sofrada otururken yanına bir kadın geldi. Kadın kaymak taşından bir kap içinde çok değerli, Saf Hint sümbülü yaa getirmişti. Kabı kırarak yağı onun başına döktü. Bazıları buna kızdılar. Birbirlerine Bu yağı niçin böyle boş yere harcandı? 300 dinardan fazlaya satılabilir. Parası yoksullara verilebilirdi. diyerek kadını azarlamaya başladılar. Kadını rahat bırakın. dedi İsa. Neden üzüyorsunuz onu? Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aranızdadır. Dilediğiniz anda onlara yardım edebilirsiniz. Ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın elinden geleni yaptı. Beni gömülmeye hazırlamak üzere daha şimdiden bedenimi yağladı. Size doğrusunu söyleyeyim. Müjde dünyanın neresinde duyulursa, bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak. Bu arada on ikilerden biri olan Yahuda İskariot, İsa'yı ele vermek amacıyla başkahinlerin yanına gitti. Onlar bunu işitince sevindiler, Yahuda'ya para vermeyi vaat ettiler. O da İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. Fısı kurbanının kesildiği, mayasız ekmek bayramının ilk günü öğrencileri İsa'ya, Fısıh yemeğini yemen için nereye gidip hazırlık yapmamızı istersin? diye sordular. O da, Öğrencilerinden ikisini şu sözlerle önden gönderdi. Kente gidin. Orada su testisi taşıyan bir adam çıkacak karşınıza. Onu izleyin. Adamın gideceği evin sahibine şöyle deyin. Öğretmen, öğrencilerimle birlikte fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede diye soruyor. Ev sahibi size üst katta döşenmiş, hazır büyük bir oda gösterecek. Orada bizim için hazırlık yapın. Öğrenciler yola çıkıp kente gittiler. Her şeyi İsa'nın kendilerine söylediği gibi buldular ve fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Akşam olunca İsa 12'lerle birlikte geldi. Sofraya oturmuş yemek yerlerken İsa, ''Size doğrusunu söyleyeyim.'' dedi. ''Sizden biri, benimle yemek yiyen biri bana ihanet edecek.'' Onlar da kederlenerek birer birer kendisine Beni demek istemedin ya, diye sormaya başladılar. İsa onlara, On lerden biridir. Ekmeğini benimle birlikte sahana batırandır. Dedi. Evet. İnsanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor. Ama insanoğluna ihanet edenin vay haline. O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu. İsa yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve ''Alın, bu benim bedenimdir.'' diyerek öğrencilerine verdi. Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti. ''Bu benim kanım.'' dedi İsa. ''Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğinde tazesini içeceğim o güne dek asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim. İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler. Bu arada İsa öğrencilerine, Hepiniz sendeleyip düşeceksiniz, dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır, Çobanı vuracağım, koyunlar darmadağın olacak. Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile'ye gideceğim. Petrus ona, Herkes sendeleyip düşse bile ben düşmem, dedi. Sana doğrusunu söyleyeyim, dedi İsa. Bugün, bu gece, horoz iki kez ötmeden sen beni üç kez inkar edeceksin. Ama Petrus üsteleyerek, Seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkar etmem, dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi. Sonra Getsemani denilen yere geldiler. İsa öğrencilerine ''Ben dua ederken siz burada oturun.'' dedi. Petrus'u, Yakup'u ve Yuhanna'yı yanına aldı. Hüzünlenmeye ve ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara ''Öylesiye kederliyim.'' dedi. ''Burada kalın, uyanık durun.'' Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Mümkünse o saati yaşamayayım dedi Abba Baba Senin için her şey mümkün Bu kaseyi benden uzaklaştır Ama benim değil Senin istediğin olsun Öğrencilerinin yanına döndüğünde Onları uyumuş buldu Petrus'a Simon dedi. Uyuyor musun Bir saat uyanık kalamadın mı ''Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür.'' Yine uzaklaştı. Aynı sözleri tekrarlayarak dua etti. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. İsa'ya ne diyeceklerini bilemiyorlardı. İsa üçüncü kez yanlarına döndü. ''Hala uyuyor, dinleniyor musunuz?'' dedi. Yeter! Saat geldi. İşte insanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın, gidelim. İşte bana ihanet eden geldi. Tam o anda İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda çıka geldi. Yanında başkahinler, din bilginleri ve ileri gelenler tarafından gönderilmiş, kılıçlı, sopalı bir kalabalık vardı. İsa'ya ihanet eden Yahuda, Kime öpersem İsa odur. Onu tutuklayın, güvenlik altına alıp götürün." diye onlarla sözleşmişti. Gelir gelmez İsa'ya yaklaştı, "Rabbi." diyerek onu öptü. Onlar da İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa'nın yanında bulunanlardan biri kılıcını çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. İsa onlara Niçin bir haydutmuşum gibi beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz?" dedi. Her gün tapınakta yanı başınızda öğretiyordum. Beni tutuklamadınız. Ama bu kutsal yazılar yerine gelsin diye oldu. O zaman öğrencilerinin hepsi onu bırakıp kaçtı. İsa'nın ardından sadece keten beze sarılmış bir genç gidiyordu. Bu genç de yakalandı. Ama keten bezden sıyrılıp çıplak olarak kaçtı. İsa'yı görevli başkahiye götürdüler. Bütün başkahinler, ileri gelenler ve din bilginleri de orada toplandı. Petrus, İsa'yı başkahinin avlusuna kadar uzaktan izledi. Avluda nöbetçilerle birlikte ateşin başında oturup ısınmaya başladı. Başkahinler ve Yüksek Kurul'un öteki üyeleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı tanık arıyor ama bulamıyorlardı. Birçok kişi ona karşı yalan yere tanıklık ettiyse de tanıklıkları birbirini tutmadı. Bazıları kalkıp ona karşı yalan yere şöyle tanıklık ettiler. Biz onun elle yapılmış bu tapınağı yıkacağım ve üç günde elle yapılmamış başka bir tapınak kuracağım dediğini işittik. Ama bu noktada bile Tanıklıkları birbirini tutmadı. Sonra başkâhin topluluğun ortasında ayağa kalkarak İsa'ya ''Hiç yanıt vermeyecek misin? Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar?'' diye sordu. Ne var ki İsa susmaya devam etti. Hiç yanıt vermedi. Başkâhin ona yeniden ''Yüce olanın oğlu Mesih sen misin?'' diye sordu. İsa ''Benim dedi ve sizler insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz başkahin giysilerini yırtarak artık tanıklara ne ihtiyacımız var dedi küfürü işittiniz buna ne diyorsunuz hepsi insanın ölüm cezasını hak ettiğine karar verdiler bazıları onun üzerine tükürmeye Gözlerini bağlayarak onu yumruklamaya başladılar. Ali, Peygamberliğini göster. Diyorlardı. Nöbetçiler de onu aralarına alıp tokatladılar. Petrus aşağıda avludayken başkâhinin hizmetçi kızlarından biri geldi. Isınmakta olan Petrus'u görünce onu dikkatle süzüp. Sen de Nasıralı İsa ile birlikteydin. Dedi. Petrus ise bunu inkar ederek. Senin neden söz ettiğini bilmiyorum anlamıyorum Dedi ve dışarıya dış kapının önüne çıktı Bu arada horoz öttü Hizmetçi kız Petrus'u görünce çevrede duranlara yine Bu adam onlardan biri Demeye başladı Petrus tekrar inkar etti Çevrede duranlar az sonra Petrus'a yine Gerçekten onlardansın sen de Celililissin. Dediler Petrus kendine lanet okuyup ant içerek ''Sözünü ettiğiniz o adamı tanımıyorum.'' dedi. Tam o anda horoz ikinci kez öttü. Petrus İsa'nın kendisine ''Horoz iki kez ötmeden beni üç kez inkar edeceksin.'' dediğini hatırladı. Ve hüngür hüngür ağlamaya başladı.